Merhaba dinleyicilerimiz. Ee, ben Söz Küçü'nden Anıl. Yanımda Gizem abla var. Merhaba. Ee, Işın Hanım ve, ve Melda Hanım'la birlikte <gülüyor> bugün e, Sarıyer'deki okullar demokratik, demokratikleşme yolunda İKONU projesini konuşacağız. Ee, siz de. Merhaba. Kendinizi tanıtabilir misiniz ışın Hanım? E, merhabalar, e, ben Sarıyer Belediyesi'nden katılıyorum. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Ofisi'nden Işın Orhan Gazili. E, Sarıyer'deki demokratikleşme, e, okullarımız demokratikleşme yolunda projesinin de koordinatörlüğünü üstlenmiş durumdayım. E, proje ortağımız e, Melda ile birlikte e, şu an katılım gösteriyoruz. E, evet, aslında projenin merhaba bu arada. E, konuk koltuğunda oturmak çok keyifli bir söz küçüğümde. sizlerle birlikte. Ben de Meldah Çocuk Çalışmaları Biriminden. Sarıyer Belediyesi ile birlikte bu projede aslında Natık Birkan İlköğretim Okulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi de bu projenin ortaklarından ve işte bu kapsamda birlikte çalışıyoruz. Bizim dışımızda tabii biz de seçtiğimiz dört tane pilot okulumuz daha var. Birlikte çalışmalar yürütmeye başladığımız, iki aydır yoğun olarak çalıştığımız Bunların da isimlerini almış olalım söyleyelim bir tanesi ilçemiz dört tanesi de devlet okulu bu proje öncelikle devlet okullarıyla yapıyoruz <gülüyor> proje ortağımızdan bir tanesi vakıf okulu olsa da Recaizade Ortaokulu Recaizade Ekrem Ortaokulu Sarıyer Ortaokulu Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu ve Yeniköy Ortaokulu olmak üzere dört tane pilot okulla çalışmalarımıza başladık. Peki neden devlet okullarını tercih ettiniz? Bir özel bir tercih var mı? Ee, evet var aslında. Ee... İlçe'deki baktığımız zaman iyi örnek ama bunu tırnak içinde iyi örnek diyorum. Ne kadar iyi örnek desek de aslında katılımcı demokrasinin okullarda işlemesinin hepsinde bir genel bir sorun olduğu da bariz ortada aslında. Ee, ama devlet okulları sanki güçlendirilmeye biraz daha ihtiyaçları varmış gibiydi. Ee, o yüzden özellikle devlet okullarıyla çalışmayı seçtik içimizde. Bir yandan da aslında e, tahmin edersiniz ki işte hani e, bütçe kısıtı e, hep demokratikleşmenin önündeki çok temel bir e, neden gibi hani önünü kesen neden gibi görülüyor. Bu, bu nedenle de aslında hani özel okullarla çalıştığımızda ve çünkü az sonra IŞİN projeden de bahsedecektir projenin diğer adımlarından. E, biz bu proje kapsamında yaptığımız çalışmayı hem Sarıyer'deki diğer okullara hem de e, aslında hani Türkiye'deki birçok farklı okulda uygulanabilir bir model geliştirmeye Çalışacağız. ...en azından e, uyarlanabilir bir model geliştirmeye çalışacağız. Okullar nasıl daha demokratik olur e, sorusuna cevap ararken. E, bu nedenle de hani özel okullarla çalıştığımızda tahmin edersiniz ki bir direnç e, olabilirdi. Yani devlet okulları şey gibi bir cevapla gelebilirdi bize. Yani hani zaten özel okulların kendine ait özel kaynakları var. Daha fazla alan kullanabiliyorlar. E, i̇şte çocuklarla e, daha fazla... Başka ortamlarda vakit geçirebiliyorlar, sosyal etkinlikler daha güçlü. Biz bu nedenle aslında hani bütün bu şeyleri de biraz dışarıda bırakıp hani temel olarak, çünkü İstanbul'da özel okullar çok yoğun ama hani ülke ortalamasına baktığımızda özel okullar oldukça küçük bir pay sahibi ve hepimizin de aslında belki çocukluğunda gitmiş olduğu zaten devlet okulları temel olarak eğitim sisteminin temel direği diyebiliriz. Bir önemli neden de belki Melda'nın söylediği çok haklı çünkü okullarla görüştüğümüz zaman birebir görüşmeler yaptığımızda neden işte okulumuzun katılımcı demokrasiye uygun bir yapıda olduğunu düşünüyor musunuz dediğimizde ya da başka bu işleyen mekanizmalardan konuştuğumuz okul meclisi, sosyal kulüplerinde herkesin öne ilk koyduğu şey evet işlemiyor ama işte bütçemiz yok. Bu bir gerekçe. Bir de okulun fiziki olanakları özellikle sosyal kulüpler için hep hani öncelikli olmamasının nedenleri olarak görünüyordu. bu çalışmayı özel okullarla yaptığımız zaman da işte yani o zaman yine kendilerini çok da doğru bir şekilde gerekçelendire Söndüreceklerdi olmamasını. Yani meşru kılacaklardı bir nevi. Peki projenin, e, proje nasıl yürüyor? Projenin adımları neler? Hemen şöyle basamak basamak özetleyeyim. E, öncelikle şunları da belki söylemeliyim. E, projemizin destekleyicilerinden bir tanesi Hollanda Konsolosluğu. Onlardan destek alıyoruz. E, proje'nin e, Nisan 15'te aslında başladık ilk adımlar olarak da seçeceğimiz çalışacağımız pilot okulları seçtik. Hemen arkasında pilot okullarımızla bir araya geldik. Hem onlarla atölye çalışmaları, çalıştaylar yaptık. Hem de oradaki öğrenciler, sınıf temsilcileri, meclis başkanlarıyla çalışmalar yaptık. Genel olarak amacımız ve ulaşmak istediğimizi şöyle belki özetleyebiliriz. Evet, katılımcı demokrasiyi geliştirmek istiyoruz ama bunun okullardaki en somut atabileceğimiz adım ve hani en iyi göstergesi de okul meclisleri olacaktı. O yüzden bizim projemiz biraz okul meclislerine yoğunlaşmış durumda. Öncelikle okul meclislerini aktif hale getirmek istiyoruz. Bunun içine birkaç tane basamak tasarladık. E, öncelikle işte bir atölye çalışmalarımız oldu. E, arkasından bir e, başka örnek ülkelerdeki örnekleri görmek adına bir Hollanda'ya ziyaret yaptık Rotterdam'a. E, orada hem e, bir gençlik meclisiyle görüştük bir Türk Derneği ile görüştük. Bir de oradaki okullardan Wolfert Okullar Zincirinin ortaokuluyla görüştük. Arkasından geldiğim geldiğimiz zaman bir sonraki adım olarak burada gördüğümüz örnekleri okullarımızla değerlendirdik. Şimdi yaz dönemi boyunca da hani okul meclisinin işlevi nedir? Nasıl işler? Sorumlulukları ve hakları nelerdir? Meclis Başkanı'nın görevi nelerdir? Bunları tam olarak tanımlayabilecekleri ellerinde çok materyal yok, bakabilecekleri bunları tasarlamak ürünler materyal bu anlamda üretmeyi tasarlıyoruz yaz dönemi boyunca sonrasında bu hazırladığımız materyalleri hem çocuk dostu versiyonunu hem yetişkinler için olanını tasarlayacağız arkasından e, tabi bunda okulların yine görüşleri alınarak yapılacak eylül ayındaki bir çalıştay bunlar sunulacak e, arkasından e, okullarda işte bu seçim süreci okul meclis başkanı seçim sürecine dahil olacağız orada çalışmalar yürüteceğiz bir, en son basamak olarak da tüm ilçe için açık olarak bir sempozyum düzenlenecek ve geliştirdiğimiz, tüm bu ürettiğimiz materyalleri, geliştirdiğimiz modeli tüm ilçedeki okullarla paylaşacağız. Ee, zaten amacımız projenin dört Evet pilot okulda çalışıyoruz. Natuk Birkan proje ortamımız sayarsak 5 okulda çalışmalar yürüyor. Ee, ama bu 5 okula sınırlı kalması değil. İlçedeki tüm işte 33 tane devlet okuluna yayılması yaygınlaştırmak için de işte bu materyallerin etkin tanıtımını yapmak. Geliştirdiğimiz modeli herkese tanıtmamız gerekiyor. Böyle bir sempozyumda kapanışımız olacak. Belki orada araya girip aslında küçücük bir şey söylemek lazım. Demin Gizem senin sonra da belki yanıt olabilir. Devlet okullarını seçerken aslında birbirine çok benzeyen okulları seçmek yerine birbirinden birazcık farklı okulları seçmeye çalıştık. Yani işte örneğin bazılarının nüfusu çok yani mevcudu daha az, bazılarının mevcutu oldukça yüksek. Bazıları tam gün eğitim yapıyor, bazıları sabah ve öğleden sonra eğitim yapıyor. Aslında tam da bu farklı okullara daha sonra uygulanabilir olması için... İşte toplam 29 okulla görüşme yaptık. 25'ine ziyaret, diğerlerinde telefon görüşmeleriyle. Onların da böyle hem çocuklardan aldığımız görüşler hem öğretmenlerden aldığımız görüşler az sonra paylaşırız. Oradaki şey önemliydi bizim için. Farklı yapıdaki okulları seçersek daha sonra yaygınlaştırma aşamasına yani işte demin dışını anlattı bu. Önümüzdeki yıl 2014 Şubat'tan sonra diğer okulları da yaygınlaştırırken aslında herkes kendine bir şekilde model alabileceği bir parçasını bulsun tek tip bir okul için hazırlanmış bir şey olmasın diye de gayret gösterdik peki sadece ortaokullarda anladığım kadarıyla evet, evet aynen öyle ortaokullarla çalışıyoruz sadece peki neden bir nedeni var <gülüyor> mı Şöyle bir nedeni var okul, me okul meclislerine yoğunlaştığımız için ve hani başladığı yerde ortaokullar olduğu için oradan başladık çünkü hani lise bir üst basamak olacaktı evet üniversitelerde öğrenci birlikleri var bunun bir üstü işte e, belediye meclisleri var ama birazcık daha temelden başlamak istedik. Ee, biraz da ortaokullarda kurulan okul meclislerini gözlemlediğimiz kadarıyla okulların tüm sorunları sebebiyle biraz daha arka planda geri planda kalmış durumdaydı. Biraz onu aktif hale getirmek ve hani birazcık da e, daha alttan başlamayı tercih ettik. Peki böyle özetlenebilir. Ee, bir de şunu ekleyebiliriz belki ilk öğretim sistemindeyken yani işte 8 artı 4 sistemindeyken 4 artı 4'ten önce... E, Dördüncü sınıftan itibaren aslında öğrenciler okul meclis başkanlığı seçimlerine katılabiliyorlardı. Ee, ama şimdi yeni 4 artı 4 sistemiyle e, ilk dörtte e, böyle hani sınıf temsilciliği, öğrenci birliği seçimlerini gezdiğimiz okullarda çok fazla rastlamadık. Hem ilk öğretim hem ortaokulu olan hem ilkokulu hem ortaokulu olan okullardan sadece bir tanesi aslında. İlkokul yani ilk dörtte de bir öğrenci temsilciliği, öğrenci birliği seçimi... Yapmış Ama diğer okullar ilkokulda bunu yapmamayı tercih ediyorlar. E, bu nedenle de aslında hani e, başlamak için ilk adım e, ortaokul kademesi. Bu nedenle hani tercihimiz ortaokullardan yana oldu. Aslında bir tane liseyle de görüştük ama hani liselerdeki sistem birazcık daha farklı ve e, onun bir adım öncesinde aslında belki hani sen de lise deneyimlerini bizimle paylaşırsın e, bir lise öğrencisi olarak. E, Anıl da daha böyle ortaokul <gülüyor> deneyimlerini bizimle paylaşır. Ee, o yüzden de ortaokullardan başlamanın daha ilk adım olduğunu düşündük. Gerçekten ilkokullarda yok muymuş? Ee, dediğim gibi yani şimdi Sarıyer örneklerinden söyleyeceğim. Ee, eski sistemde dördüncü sınıftan itibaren zaten çocuklar seçimlere katılabiliyorlardı. Bir, iki, üç, üçü maalesef e, kimse katmıyor. Yani aslında hani hali hazırda geri kalan dörtten itibaren çocuklar katılıyor mu sorusunun cevabı bence maalesef hayır. Çünkü hani işte programdan önce Anıl'la da konuştuk. Anıl kendi deneyimini de anlatmak isterse bu arada anlatır. Evet. Hani ya zaten hani birileri seçiyor, o seçim süreci ne kadar demokratik oluyor, öğretmenler mi atıyor, işte belli seçilmiş öğrenciler mi okul meclis başkanını seçiyorlar falan gibi zaten orada başka kafa karışıklıkları var. E, galiba kimse de e, şey için çok fazla çaba göstermiyor. Bunu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara anlatıp çünkü gerçekten öncesinde çok ciddi bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. Bizim çok ciddi tespit ettiğimiz sorunlardan biri demin ışında altını çizdi. Çocuklara hiçbir şekilde bu öğrenci meclisi, işte öğrenci birliği, adı her neyse, ne işe yarar? İşte seçildiğinde ne yapar? Buradaki görevli öğrenciler nelerden sorumludur? Neleri yapması gerekir ve neleri yapması beklenir? Kimlerle kimler arasında nasıl bir aracılık görevi vardır vesaire diye hiç kimse zaten bunu anlatmamış. Evet. Ortaokul kademesinde bunun anlatılmadığını görünce e, tahmin edersiniz ki işte ilkokul döneminde bunu anlatıyor ve bunu açıklıyor olmak biraz daha emek ve çaba gerektiriyor. Daha fazla zaman gerektiriyor. Daha uzun ve kapsamlı çalışmalar gerektiriyor. E, Tek okulda örneğini gördük ve öğren öğrenci arkadaşımızla da konuşmuştuk. O da kendisi böyle daha sosyal etkinliklerden aslında sorumluydu. İşte 1-2-3-4'ün e, okul temsilcisi değil. Yine bir sınıf temsilcileri varmış ama daha böyle hani işte sosyal etkinlikler, işte geziler vesaire sorumlu olduğunu söyledi. Ben de okul temsilcisiyim. Yani okulum, pardon sınıf temsilcisiyim. <gülüyor> sınıfımda. Ee, bu okul meclisleri oluyor. Oraya gidiyoruz. Ancak 6 ve 6, 7, 8'lerden sadece 7 ve 8'ler okul temsilcisi olma hakkı kazanıyor. Yani bizim okulda da durum böyle. Bir de benim bir sorum olacak. Bu okulda hem müdürlerle hem de e, oradaki öğrencilerle konuşuyorsun sanırım. Öğrencilerle okullar, e, müdürlerin Aynı mı görüşleri? Ya anladım çok güzel bir soru. Ee, böyle en çarpıcı örnek aslında. Bunu programdan önce de konuştuk Dilek zaten. Ve Dilek ve şikayet kutuları. Ee, yani böyle en net öğrenci ne düşünüyor, okul yönetimi ne düşünüyor, ya da işte öğretmenler de dahil ne düşünüyor, ayrımını gördüğümüz en net nokta orasıydı. Şimdi önce daha böyle işte okulları iki ya da üç kişi gittik hep. İşte Ayşe, Işın, ben. Birimiz işte okul meclisi başkanı ile birimiz okul müdürü ile diğerimiz de okuldaki herhangi bir öğrenciyle görüşüyorduk. Hani sınıf temsilcisini okul temsilcisi olan. Şimdi müdürlere sorduğumuzda müdürler şey diyor, işte okulda katılım mekanizmaları ne alemde? Aa okul meclisimiz var evet dilek ve şikayet kutularımız da var falan. Aa biz şey diyoruz aa iyi ne kadar güzel. Hani bir şekilde en azından demokratikleşme yolunda küçük de olsa adımlar atılmış falan. Ondan sonra aynı okulda öğrencilere gidiyoruz. Diyoruz ki aa okulunuzda dilek ve şikayet kutusu varmış hani. İşliyor mu? Çocuklar şey diyor ya herhalde onun anahtarı bile kayıptır. Yani kimse nerede olduğunu bilmiyor. İşte ilk birkaç ay bir şeyler attık ama yani ondan sonra hiç kimse zaten o kutuyu kullanmadı. Çünkü hani peki neden falan diye sorunca yani hiç kimse onu açıp okumuyor ki diyor. Ya, halbuki mesela okul müdürü onu okuldaki en demokratik araç olarak falan görüyor olabiliyor. Ama yani öğrenciye sorduğumuzda Haberi Hiçbir yok. şekilde yani haberi var ama hiç kimsenin onu açıp okuduğuna dair bir fikri olmadığı için o, o mekanizmayı o aracı çok işlevsiz buluyor. Ee, hatta biz de böyle işte şimdi demin bahsettiği bu çalıştaylar ve atölye çalışmalarında hep müdürlere şeyi söyledik yani müdürlere ve öğretmenlere ya yani hani dilek ve şikayet kutusu var diyorsunuz ama hiç hani açtınız mı hiç geri bildirim verdiniz mi? En son ne zaman onun içindeki yazıları <gülüyor> okudunuz diye e, maalesef oradan da böyle çok hani şey cevaplar alamadık. Ya evet açıyoruz okuyoruz ve hani geri bildirim veriyoruz diye. Bazı okullarda var ama e, mesela işte açılıp okunduğunda bayrak törenlerinde işte çocuklara hani şunlar şunlar çıktı şöyle şöyle talepler oldu bunları şöyle yapacağız falan diye birkaç okulda okunduğuna dair e, done aldık. Gerçekten ee, birkaç okul yalnız bu. <gülüyor> Ee, şey ya tabii ki bu bir hani bir araştırma değil bizim yaptığımız. Sadece tek bir bölge üzerinden e, bir değerlendirme yapıyoruz. Ama belki hani burada paylaşmak iyi olur. İyi bir örnek var yani. Bizi burada da öğretmenler ya da okul yöneticileri dinliyorsa. E, bizim birlikte çalıştığımız bu Sarıyer bölgesinden değil ama başka bir öğretmen ve okulu. E, rehberlik öğretmeniyle müdür birlikte şöyle bir şey yapmışlar. Dilek ve şikayet kusurundan çıkan bütün her şeyi toparlayıp e, okul panosuna asmışlar. Başlıklar altında işte hani hı hı. talepler, şikayetler, şunlar bunlar falan diye başlıklandırmışlar. Bir de böyle Dilek ve Şikayet tutuna atılan ekstra <gülüyor> eşyaları, işte ıvır zıvırı, <gülüyor> kalemi, çöpü, e, çikolatayı, gofreti falan da böyle ayrı bir tuhaf şeyler başlığı altında toplamışlar. Hı hı. Ve müdür hepsine böyle e, konuşma baloncuğu gibi yanına yorumlarını ve geri, geri dönüşlerini yazmış. E, aslında bu şey çok keyifli bir iyi örnek. Hani en azından birileri değerli olduğumuzu <gülüyor> Şu öğrenciler değerli olduğunu hissediyor... ...görüşlerinin okunduğunu hissediyor... E, ...kararlarda bir şekilde katılabileceğini ve... hani ...söylediği sözün birileri tarafından duyulduğunu hissediyor... E, ...bu nedenle bu iyi örneği de paylaşmak istedim. Bizim okulumuzda dilek şikayet kutusu yok diye biliyorum. ...hani varsa da benim haberim yok <gülüyor> en azından... Ee, ...okunduğuna da inanmıyorum varsa da gerçekten... ...ama okul temsilcimiz var, sınıf temsilcimiz var... ...onlar da çok sık... E, Toplanıyorlar. Orada açıkçası ne yapıldığını bilmiyorum ama mesela e, sınıf temsilcimiz bir sorun olduğu zaman sınıfta ona söylediğimiz zaman e, toplantıda bunu aktarıyor. Böyle böyle bir sınıfça bir sorunumuz var. Buna bir çözüm bulmalıyız ama bulamadık <gülüyor> bu zamana kadar. Peki Gizemcim, size hiç geri dönüp hani toplantıda şunları şunları konuştuk şöyle şöyle şeyler oldu falan diyor mu? E, hayır. Evet demedi. Hani nereye gittiğini de aslında hiç bilmiyoruz. Sadece okulda değil dışarıda bir yerlerde başka okullarla birlikte de toplanıyorlar bazen. <gülüyor> ne yapıldığını bilmiyoruz ama e, genelde şey oluyor. Bir karar verilecekse okulda, işte okul boyanacaksa, bir şey değişilecekse bu tür şeylerde sınıflara böyle küçük çıktılar gönderiliyor. İşte ne renk olsun? E, bunu ister misiniz? kabul eder misiniz? İşte okulumuzun armasını siz çizin. Bunların arasından işte en çok oy alan okulumuzun arması olmuştu. Geçen seneydi sanırım 10. sınıftaydım ben. Her sınıftan arma çizilmesi istendi. İşte bu kıyafet, serbest kıyafete geçelim veya geçmeyelim mi diye dilekçe gönderdiler. Ama bunları ailelere, ailelere de vermemiz istendi. Hem kendi işte kabul ediyorum, etmiyorum gibi hem de aileye götürüp aile tarafından imzalandı. Daha onların sonuçlarını almadık. Ee, bu sene açıklanacak çünkü dönem başında en çok oy hangisi çıktıysa bize merakla bekliyoruz açıkçası. <gülüyor> yani bize soruluyor ama okul temsilcisi tarafından bir bilgi almıyoruz sınıf temsilcisi veya. Peki yeterli mi sence mesela bu hani bir okulun demokratik olması için? E tabii ki de hayır yani yeterli bulmuyorum çünkü okulda çoğu şey bizden habersiz işleniyor. Ve bizim şikayetlerimiz de çoğu zaman kabul edilmiyor. Bizim sınıfımız mesela okuldaki tüm sınıflara hademe girerken bir tek bizim sınıfımıza girmiyor. Çünkü alt kattaymışız, sanki biz orada yokmuşuz gibi davranıyor ve her okul çıkışı biz kendimiz temizlemek zorunda kalıyoruz sınıfları. E, i̇darenin açıklaması da orası atölye. Atölye ise biz orada nasıl sınıfta ders işliyoruz zaten. Yani atölyede ders işlenmez. O bölüm dersidir. Tüm dersler ama tarihi, edebiyat falan hepsini atölyede işliyoruz. Böyle birçok haksızlıklar oluyor tabii ki. E, Çözümde göremedik daha. Birçok şikayete rağmen. Yani ben gerçekten kendim çok şikayet ettim. Çünkü sınıfları kontrole geliyorlar. En temiz sınıf işte o gün şey seçiliyor. E, serbest kıyafetle geliyor falan. Ama biz hiç seçilemedik. Çünkü sınıfımızı temizleyen yok. Kendimiz paspaslıyoruz. Kendimiz siliyoruz. Hani Bu tür işlerin bizim yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Ki zaten birçok para alıyorlar bizden her dönem. Peki Gizemciğim şikayetlerini genelde kimle paylaşıyorsun? Yani okul meclisi bu iş için bir aracı olarak kullanılıyor mu ki seninkinde, senin okulunda, senin örneğinde? Yoksa direkt gidip Biz, idarecilerle mi konuşuyorsun? E, ben şahsen önce sınıf temsilcime söylüyorum. Baktım oradan bir çözüm alamadım. Hı. Sınıf öğretmenime gidiyorum. Orada da olmaz. Direkt müdür yardımcısına çıkıyorum ki genelde hep müdür yardımcısına çıkmak zorunda bırakılıyorum. Onlar da artık alıştı. Ben dedim ne var gene Gizem, gene ne istiyorsun diye tepki veriyorlar. Çünkü sınıfta en çok konuşan, her şey en çok atılan ben olduğum için direkt hadi Gizem, hadi sen yaparsın diye beni müdür yardımcısının odasına ittiriyorlar yani. Aslında sen şey seçilmemiş ama bir sınıf temsilcisi olarak <gülüyor> evet. Fahri sınıf temsilcisi. İkinci olay, ikinci <gülüyor> kademede ben geçiyorum. Anlat, sizde nasıl işliyor? Sen anlat. Ee, bizde daha çok e, başkan gidiyor. Yani ben gideyim diyorum ama başkan beni ge geri sınıfa ittiriyor. <gülüyor> Sınıftan çıkıp dışarı... Başkan derken? Sınıf, baş... sınıf, başkanı. sınıf başkanı. Genellikle mesela dersler dersler boş olduğunda diyorum ki gidip söyleyeyim. Yok gerek yok biraz beş on dakika bekleyelim öyle. O zamana kadar da işler karışıyor, şey yapıyorlar falan. Ondan sonra gidiyorum diyorum... Dışarı çıkıyor, beni geri ittiriyor, kendisi gidiyor bu şekilde. Peki sizde seçim süreci nasıl oldu? Bizde seçim süreci başkanlarda ilk başta seçtiler. Yani biz seçtik. Sizi nasıl seçtiler e, peki en baştan? Ha, yani, temsilcileri normal e, seçimle seçtik. Yani sınıf öğrenciler, sınıf öğrenciler seçti. Ondan sonra ama mesela başkanları ilk başta şey yaptı. Sonra e, öğretmen görevden alıp başka birisini seçti. Yani bizim seçtiğimiz şu anda e, başkanlıkta değil başka birisini Hı. seçti öğretmen e, başkanlıktan alıp bu şekilde yani işliyor ama ben çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Peki okul meclisiniz var galiba evet, değil mi? Evet var. Okul meclis başkanını nasıl seçtiniz? Bütün öğrenciler katıldı mı oylamaya? Yok hayır üç kişi. Yani üç kişi katıldı. Nasıl Öğretmenler yani? Öğretmen seçti. Aday olarak seçti. üç kişi evet. mi? Evet. Yani sen sen sen dedi öğretmen siz çıkı siz aday yolun dedi. Biz de seçtik onların arasından. Sınıf temsilcileri olarak evet. siz seçtiniz. Peki tüm okul biliyor mu o kişinin meclis başkan olduğunu ya da tüm okula Hayır. nasıl duyuruldu? Ee, okula duyurulmadı sadece <gülüyor> sınıf temsilcileri biliyor. Yani ben <gülüyor> sınıftakilere söyledim ama bazı sınıflar belki bazı sınıf temsilcileri sınıfına söylememiştir olabilir yani. Ama ben söyledim sınıfıma sonuçta. Hani şu şu kişi işte şey okul temsilcisi ona da bu okulla ilgili şikayetlerinizi işte şey yapabilirsiniz diye ama. Belki bazılarına söylemiş müdür bilmiyorum bazıları zaten tüm sorun da buradan bir şeyler yapılıyor ama tüm okulun geri kalanının hiç kimsenin haberi olmuyor öğrencilerin. Ya aslında şey programdan önce de hani size söylediğim biz bir de bu seçtiğimiz pilot okullardaki öğretmenlerle ve işte okul yöneticileriyle çalışırken bir yandan da çocuklarla da çalışmayı istedik. Çünkü hani biliyoruz ki çünkü işte bölgede yaptığımız görüşmelerde çocuklar okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden çok daha farklı ve çok daha kıymetli şeyler söylüyorlar. Çünkü hani bir yandan da aslında gerçek onların neler yaşadığı ve neler hissettiği. İşte Haziran başında okullar kapanmadan bir hafta önce bu birlikte çalışacağımız bu proje kapsamında pilot okullardaki öğrencilerle de görüşme yaptık. Mesela işte çocuklara şöyle sorular sorduk belki onların biraz görüşlerine yer vermek de iyi olabilir. İşte okul meclisinde neleri değiştirmek istersin diye mesela şey demiş. ''En başta her sınıftan biri kız, bir erkek olmak üzere iki temsilci alırdım. Çünkü bir kişi sınıfta dargın olduğu biriyle ilgili kötü bir karar verebilir.'' demiş. Bilmiyorum hani gerçek hayatta bunun ne kadar... Anıl'a soralım. Doğru, doğru <gülüyor> mu? Olabiliyor <gülüyor> yani. Başkan bazen öğretmeni söylediği zaman en iyi arkadaşını bile söylediği zaman hemen şey yapıyor. Veya en iyi arkadaşını söylemiyor öğretmene. Kavga hmm. ediyor ama kav hani e, nasıl desem, en iyi arkadaşı mesela döven oluyor. Ancak dövleni söylüyor. Hani kavga çıkarttı diye. Yani bu da ayrım olabiliyor bazen. Ha, bu nedenle iki kişinin seçilmesi evet. aslında galiba iyi de bir şey olacak. Ee, bir de şeyi sorduk yani 6-7 farklı soru sorduk bir yaptığımız atölye çalışmasının sonunda onlardan önerilerini almak için. İşte sınıfın ve okulun daha demokratik bir yer olması için neler olması gerekiyor? Ee, herkesin aslında görüşüne önem verilmesi ne istiyorlar. Ee, okuldaki demokratik yaşam için başkalarının da görüşlerini almak lazım ve görüşleri öğrenmek ve birbirimizi dinlemek lazım e, demiş başka bir arkadaşımız. Bir de okulun demokratik olması için öncelikle sınıfın demokratik olması gerekiyor demiş bir başka arkadaşımız. <gülüyor> bu arada e, demin konuştuğumuz bu dilek ve şikayet konusuyla da ilgili şöyle bir cümle tamamlamalarını istedik. Keşke dilek ve şikayet kutusu dedik. E, onlar da önce şey demişler, olsa ve açılsa. 2 <gülüyor> e, üç tane daha böyle açılsa cevabı var. E, yine hani dilek ve şikayet kutusuyla da ilgili her, herkesin böyle... Yine hani açılsa, dikkate alınsa, okunduğu bize söylense gibi yorumlar da bulunmuşlar. İşte keşke okul meclisi e, diye sormuşuz. Onun da cevabım bir arkadaşımız şey demiş keşke başkan olsaydı. E, bazı arkadaşlar şeyler demişler. İşte daha çok çalışsaydı. E, keşke hani önemli kararlar alınırken okul meclisinde fikirleri sorulsaydı gibi. E, ve bir de şey hani daha sık toplantsaydı, en azından haftada bir toplantsaydı gibi. Böyle geri bildirim ve görüşler geldi diğer arkadaşlarımızdan da hani programa çıkmışken e, bu okullardaki diğer arkadaşlarını da sesini burada duyurmak söz küçüğün demek için bunları paylaşmak istedim. Peki bir de son olarak da şunu da vurgulamak gerekir. Evet okullarımızın çok fazla sorunları olabiliyor gerçekten. Kadrolarda eksiklikler var. Bazı okullarımızın rehber öğretmenleri açık kadro ama rehber öğretmenleri yok. Evet. Başka sıkıntılar var. Evet ama bunların hepsine rağmen de okul meclislerini işler hale getirmek yine okullarımızın kendi elinde. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sanırım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Söz bu güzel de. sohbet için. Söz de bu tarafta oturmak da keyifliymiş konuk <gülüyor> olarak. Sizlerle sohbet etmek de çok keyifliymiş. Ben de ilk defa bunu deneyimliyorum. Teşekkürler. O zaman görüşmek üzere değil. Başarılarınızın diliyorum.